bu adam yüz salavat-ı şerife getiren bu mümin nifaktan beraat etmiş münafıklıktan beraat etmiş cehennemden beraat etmiş Anında böyle yazılı münafıklıktan beraat etmiş cehennem ateşinden beraat etmiş elhamdülillah ya Rabbi Allahü Teala o mümini, o mümini. Evet efendim. Allahü Teala Hazretler o mümini, ciyamet gününde şuhadayla ile beraber oturdur, onlarla beraber hasrice mider, şehitlerle beraber olur. Elhamdülillah. Baştan böyle salavat-ı şerifeye teşvik için bir hadisi i şerifi bitirdik. Okuduğumuz ayeti i celile ve hadisi şerifi dinleyelim inşallah. Halid-i Allah'ımız, ettari <Gülüyor> billah, bismillah, vel kazmine al-gayza, kulların azabımızı yurumuz, azablandığı zaman, Gazabınızı icra etmen, gazabınızı yudunuz. Belki Azimine'l-Gaysa Vel afine anin nas Nas'ın kusurunu affediniz. Nas'ın insanların kusurunu affediniz. Vallahu yuhibbul muhsinin, sadakallahu'l-azim Allah, Allah ihsan edenlere muhabbet eder. Özetlersen, daha iyi anlaşılır. <gülüyor> Vel kazımine'l gayzâ Gazabınızı budur. Gazap, gazap şeytandandır. Evvel sarardır, sonra dırt kırmızı eder vücudu. Şeytanın ahlakındandır gazap. O ateşten halkolunduğu için vücudu ataşlar. Bilirsin ki gazap şeytandandır. Görüyoruz, kendimiz de müşahede ediyor, akraba, komşu, ehbab, yalanımızda görüyoruz. Kazaplanan bir kimse gazabını hazmedemez de, ağzından bir küfür söylerse, göbekten yukarıya severse, dinine, imanına, kitabına, Kur'anına, Allah'ına, peygamberine, küfrederse, bir numaralı kafir olur, haccı mahvolur, haccı mahvolur, nikahı bozulur, kocaya varır, ailesinden vekillik ayır, tecdidi iman, tecdidi nikah yapan, öyle ailesinin yanına varabilir. azap bunları yaptırır harigat Muhammediye kitabında görmüştüm. hayır ahlakın bir tedavi edecek karşılığı var. Gazabın da tedavisi. Gazaplanan insan dineriyorsa derhal otursun. Oturuyor dine gazabı teskin olmuyorsa bir tarafına yatsın. Bununla da teskin olmuyorsa Ataş daima suyla söndüğü için abdest alsın. Abdest aldığı zamankine gazap sönmediyse, boy abdesti alsın, gus etsin, gazap söder. Abdest, gusül, onunla iki nikaklamaz, Allah'a iltica gazabı söktürür. Azap sönmeyecek olursa insan mahvolur. Belkazımina'l-gayza Vel afine anil nas Nas'ın kusurunu affet. Allah'ımız buyuruyor. Allahu muhibbul muhsinin. Bu tessir, müfessirini izam yazarken şuraya bunu kayıt olarak atıvermiş. Bir kavimde Umar'un Faruk radıyallahu an bir kavimde de Hazreti Hasan Nehut Hüseyin Efendimiz. Hazreti i Ömer'in farik olduğu kuvvetli. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh halife-i ruh-i iken, dört köşe yedi iklimin padişahı bulunduğu zaman, yemek getirirken kölesi, yemek getirirken kölesi, yemekten bir dalla üstüne düşürüyor. Azapla bakmış böyle, baktığı zaman köle atabaklatı yemen, hepsini Hazreti Ömer'in başından dökmüş. Bütün aşağıya doğru inince gülerek demiş ki, yavrum ben bir damlaya razı değildim, köle niçin döktüm? Allah'ın ayetiyle sizi tecrübe ediyorum. وَالْكَازْمِينَ <gülüyor> الْغَيْضَ buyuruyor Allah. Gazabınızı yudum diyor. Ben de gazabını yudan mı, yutman mı diye tecrübe ettim. Gazabını yuttum Allah için diyor. Hübbüm şimdi azaplanmıyorum. Allah'ımızın ikinci ayetinde de vel afina anun nas Nas'ın kusurunu affet buyuruyor. Benim yemek döktüğümü affettin mi? Affettim, hiçbir yerde de bundan bahsetmeyeceğim diyor. Allah'ın ayetine uyuyorum. Diyor ki Rabbim'in bir ayeti daha geliyor altında. Wallahu yuhibbul muhsinin ihsan edenlere Allah muhabbet eder. Hem yemek döktün, hem affettin, hem de bir ihsanda bulunacak mısın diyor. Peygamberimiz Azat-ı Ömer radıyallahu anh, Efendimiz seni de kölelikten azat ettim diyor. Seni de kölelikten azat ettim. Onun için Sultan-ı Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Kada Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem. Sıl Biraz acele konuşuyorsun değil mi? Çok vakitsiz çıktığımdan okuduklarımı bir an evvel din kardeşlerime duyurup verir miyim diye böyle bir çaba bizi acele konuşturuyor. Yoksa serin konuşmayı bilirim, usul usul konuşurum. Az acı da tesirini tezid eder, tesirini kuvvetleştirir ola? Bir kelime fazla duyar din kardeşim da onunla amel eder ola? ''Ebdallu alel hayri kefaili'' ''Bir kimse bir kimseyi hayra delalet eder de onun geriyi yola giderse o hayrı aynı kendi işlemiş gibi sevaba nail olur'' diyor da ''Ben o sevabı alabilir miyim?'' diye çabalı konuştuğum, acele konuştuğum, bir kelimeyi fazla duyurmayı istediğimden acele konuşuyorum. Beni affedersiniz inşallah. <gülüyor> Açılalım bir açtığına. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. <Gülüyor> kelimesiyle cümlemize husn-i hatimela ha tevfik etti ya Rabbi. Nereye hocam? Anada böyle çok çok şahadet getirirsiniz. Anadolu'da bin Kayseri'de ne de bu çok olur. Bizim burada olmaz. Takır takır konuşurlar. İki de bir kutturursunuz. Mevzu mu bulamıyorsunuz? Yoksa bu adetten mi? <gülüyor> Belki sevabına, vaızın sevabına nail olamaz, bir şey anlayamaz. Hiç değil mi Şahadetin meziyetine nail olsun diye şahadet okutturulur muhterem Müslüman. Şehadette ne var da o yeni kelimedir. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Bunu kim okursa yedi azasını Allah yedi kat cehennemden kurtarır da onun için okuttururuz. Doğru. <gülüyor> o 24 kelime şöyle eski yazıyı bilirsen la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah harfini sayarsan 24 harf. Kim bunu muhabbetle okursa bu şahadeti okursa 24 saattaki yettiği küçük günahları Allah mahveder de onun için okuttururuz. Daha şahadet kelimesinin la ilahe illallah muhammedur rasulullah bu kelimelerin içinde tek nokta yok da onun için okuttururuz. Ne noktası? Eski harfi bilenler bilir. Elif de yok ama B'in altında bir nokta, T'in üstünde iki nokta, S'e üç nokta, C'im de var, Z'la var, Zel de var, e var Kaf da var, Şindalar, Z'da var, Z'da var, var, Ş'da var, var, M'da var, altında var. 29 yaz harfi içerisinde, 24 harften Allah'ın ve Muhammed'in ismi okunur da oku, La ilahe illallah Muhammedun Resulun da, tek harfinde nokta yok. Niçin nokta yok? Bunu okuyan ve devam eden kimselerin kalbinde de, kalbin de, hırs gibi, tama gibi, pukul, adava, gen, buz, riyâ, süm'a, nifâk, hiçbir şey koymasın diye, Allah'ımız ona nokta koymamış bu hatlara onun için noktasızdır, aman devam edelim. Yani 70 sene küff yaşayan, küff yaşayan, istesem misalını vereyim, kitapta görmüştüm, Hazreti Musa aleyhisselam, Dağın başında bir kafirin, bir mecusunun ateşe taktığını görüyor. Biri put olmuş, 399 senedir puta taparmış, 399 senedir. Eski yaşlar böyleydi biliyorsunuz, Firavun bile 400 sene yaşadı, Nuh aleyhisselam 1050 sene yaşadı. 1050 senenin 950 senesini peygamberlikle geçirdi, anca 80 cahiz ümmetine bildi. 80! Hazreti Muhammed'in bir tecubbe başında, 80 derin yüzlerce ümmeti var alhamdülillah. Dünyayı ümmetiyle doldurdu. Hazreti Adem 1000 yaşına vardı, Hazreti i Habbe bin, bin yaşına vardı. Böyle yaşarlardı. Şehadeti ve tevhidi anlattıktan sonra Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dağda bir mecusunun belinin bükülüğünü gördüm. Neden belin büküldü? Ataşa dapa dapa, mecusiler ataşa dapar. Ataşa dapıyon ya sok bakalım elini yakmayacak mı diyor. Elini yakıyor ya Musa dedi. Yakan ateşe utanmadan nasıl dapıyon dedi. Allah'ımı bildim ama, yani halceden eden bir varlık var, bildim ama, ne yerde, ne gökte, ne salda, ne solda, ne kendinden münezzeh, kemal sıfatlarıyla mutlasık, noksan sıfatlardan belli olan Allah'ımızın evleri yok, akili yok! İnsan Allah'ı harcetmez, Allah onu mu eder? buyuruyor, görmüyor mu Halik-i Zül Celal? Halik-i Zül Celalımız Cı bildim ama beni kabul eder Hayır. mi? La diyor ya Musa! beni kabul eder mi? tek oku kabul eder! okuyor beraber La ilahe illallah Musa Rasulillah diyor her zamanın peygamberiyle okunur, İsmi. O necusi'yi bir titreme tutuyor, cezbeleniyor efendim. ''Cezbeti mincezebahtirrahman tuvasi ameles sakadev'' buyuruyor Peygamberimiz. Bir cezbelinin ameli insanın cinnin ameliyle beraber tartılır. Onun için yıkılıyor ve vefat ediyor, Tek bir şehadet okuyor. Bunu yıkarıyor, kaldırıyor. Rabbimize münacatta bulunuyor. Ey kurban olduğum Allah diyor. 399 senesini küfürle geçiren mecusinin tek bir tevhidi var. Buna bir mücadele vererek neyesin ya Rabbim? Cenip küfrünü mahlettim ehli cennetler o mecus diyor Allahımız. Tevhid oku, tevhid oku, tevhid oku, o dihyetül kelebi, sultan-ı enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman etmişti biliyorsunuz. Huzurunda hıngır hıngır ağlıyor, İman ettiğine pişman olduğumu da ağlayıyorsun ya dihyadili, hayır ya Resulallah, 60 tane kızımı kendi evimle teslim, küfür zamanında, Küfür halimde, elde Dihya'nın kızı görülmesin diye hasiyetime tokanıyor da bu katillerin neyim affalır mı acaba diye ağlayım. Ben de bilemiyorum, dualıyla Dihya diyor, Cibril'i emin nazil oluyor. küfür halindeki kestiği kızlar da puta taktıklarıyla, saneme taktıklarıyla ürün küflünü affettim, ehli cennet oldu." diye buyuruyor Hâlık-ı Züccelâdımız. Onun biz böyle deymakli Müslümanız. Elhamdülillah! Şimdi gelip gelip tevhid okutluyorum dediğine cevap olarak buraya geçtim. Ezen okundu mu yoksa? Vay ne kadar geç gelmişim. Yalnız hadisi şöyle kolayca tamamlayayım sıkılanınız varsa burada bitireyim yok arzu buyuruyorsanız hadisi tüketeyim Yani uzatmayayım nasıl arzu ediyorsunuz nasıl? E, fazla değil çünkü fazla uzanırsa caiz de değil bir teçhidlü onun sıkmadan müteessir olurum tabi orada tutmaya başlar onun için uzatmayayım peygamberimiz bu hadisin içinde cem'i ahlakın tecemmuh etti buyuruyor Sıman kataak sizi sılaha itmeyeni siz sılahıydın. Sılahı da anlamak biz. Daha türk ya. Sizin elinize gelmeye tenezzül dütmeyen akrabalarınızın evine Ben öyle yapardım diyor peygamberimiz. Sizden sizden akrabalık bağlarını kuran innemel müminune ihle ve aslihu beyne akaveykun mümin kardeşi Partilerin neyi mahana ürerek sene sene küstürürse Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklatmamış olur, yazsın olun Müslümanlara. Gök köşe 7 iklimden kökleri, şaşırlar memleketinden olan, bizim her gün bozulmamızı bekleyen, kardeş bağlarımızın kopmasını isteyen, golemistlerin, masumların, kafirlerin dediğini yapmayalım. Biz birbirimizin kardeşiyiz. Allah'ımız kardeşsiniz buyuruyor. İnne men minu'ya ihbar buyuruyor. Mü'min mü'minin kardeşi buyuruyor, onun için sılmam kapak, sizi sıra etmeyen, sizin evinize gelmeyen, sizi beğenmeyenlerin evine siz gelin diyor Peygamberimiz. Ben öyle yapardım, hocam giderim ya beni yüze almaz diyor içerim. Beni karar diyor, onu diyenler, nefs şeytan belki barışır da sevaba nail olur diye. Mü'min bir gün küsebilir diyor. İkinci güne kalamaz, üç gün kalırsa üç günden sonra kıldığı namazlar kabul olmamaya başlar. Mü'min küsemez. <gülüyor> Namusunun için küser, giyimin için küser, ırzının için küser. Bu kalpte için püser. Yalnız derinin, kolunun, benim derin yere atıldı da o yere atılmadı. Şunun için oldu, bunlarla küslük olmaz. Müminler yet mücid oldu mu, fayda görülür. Şu caminin yakısına bak! Bu taş! bir araba şuraya döksene de birbirine hiç faydası olmaz böyle bir mukaddes cami olmazdı mümin bir araya geldi mi bu cami gibi olur hiç bir kafirin gücü yetmez olur müminlere vay çok izah isteyen yere girdik ne yapalım ezel okundu geçiyorum maafu ammen zalemek size zulmedeli siz affedin buyuruyor peygamberimiz hocam hem zulmedeli hem affedilir mi Peygamberimiz, bana zulmedenleri ben affettim. Yani Benim kıymetli amcam olan Hazreti Hamza'yı, Hazreti Hamza'yı Uhud dayında 70 parçaya ayıran, vahşi olan kimseyi, hem dini kabul ettim, hem sahabemden oldu. Benim ümmetinizseniz, size zulmeden sizi affedin, diyor. Ya Ali, ya Ali, ya Ali, dedi Peygamberimiz. Sahabeler dediler, ya Ali diye, ne çöktün ya Resulallah, sizden kıymatlı ahlakı vardı onun için, ne var ahlakı ya Resulallah, o yok huzurda, size bir kötülük, olsa ne yapar, affederik, aynı adam yine zulmederse ne yapar, affederik, aynı adam yine zulmederse hep sahabe şükut ettiler. Çünkü huzurda yalan söylenilmez, peygamberimiz huzurunda yalan kimse söyleyemez. Hazreti Ali Ali'yi dedi, ya Ali seni Muhammed Mustafa istiyor. Hemen silahlarını, elbiselerini giydi, mürettel bir şekilde fedake ebi ve ülli ve nefs ya Muhammed! Annem, babam, tatlıcanım kurban olsun sana! Ne diyorsun, bir harbe gideceğiz. gireceğiz? Hayır hayır, harp yok otur dedi. Size bir kötülük eden olsa ne yaparsınız? İyilik yaparım. Aynı adam kötülük etse ne yaparsınız? İyilik yaparım. Aynı adam yine kötü... iyilik yaparım. Onca defa Peygamberimiz, Allah'a yemin ederim ki ya Muhammed diyor, Hz. Efendimiz Allah ikimize de kıyamete kadar ömür verse, aynı sual sorsan yine iyili giderim geliyor kalbimden, yine iyili giderim geliyor diyor. Böyle bir mü'min olmaya çalışalım Allah'ım sen bilin, bize zilmedenleri affetmek zevkini ver ya yarabbi. İki, vâfuam men zalemek ve altımen haremek. Bütün benim diyor, ahlakım bu hadiste toplandı diyor. Kim bununla amel ederse ehli cennet. Sizi mahrum edene siz verin. Anlamadım. Para istediğin öndüç vermedi, Kürek istediğini vermedi, hacet istediğini vermedi. Senin kapını altu kapı olsa bile bir gün dönüp gelecek o ağaç kapı ya. Çocuğu ya bizim bahçeyi dapsın. Evet canım, geçen vardın da. Yani kovmuştur sen canım. Diyeceksiniz diyor peygamberimiz. Ben diyeceğim hayatta. Bana vermeyenlere ben verirdim diyor Peygamberimiz. Verirdim. Benim akladım buydu. Bizim asfakları görüyor musun? Nereye doğru gitmiş ahlak? Üç, tez bitireyim. Dördüncüsü. men <gülüyor> <gülüyor> Kötülük edenlere eğilik edin de irşad edin diyor Peygamberimiz. Kötülük edenlere eğilik edin. Efendim o kötülük eder de sen eğiliyi nasıl ya? Ey ben de sana diyorum ki, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa'nın en kıymetli evladı ol ben sana, ümmetim ol diyorum. ben de olayım diyorum, böyle yapamazsan tabi olamam. Yine misalı Hazreti Ali'den bileceğim, bir gün minara kılıklı bir kafiri atının ön ayaklarını kesmekle cihatta yere yatırmıştı. Uzun bunlara, çok kısa konuşuyorum, yattığı zaman mübarek dizlerini kafilin kollarına bastı, gülücülü boğazına tuttu şöyle. İbn-i Muhammed Mustafa, Allah'ın yetini, Allah'ın birliğini, Muhammed Mustafa'nın risaletini, Tastı ettinse ettin, yoksa ben üstünde Ali gel Murtaza'yım dedi. Doğanın geliyor. Kafir baktı, baktı iman etmeye de gönlü yok. Hazret Ali Efendimizin yüzüne aşağıdan pü yüzüne ya Ali'dir. Yine cıkar durdu. Hazret Ali Efendimiz öçekindi bir kenara.